Değerli Burç Efendi dinleyicileri Erzurum'dan bir kez daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine çok değerli bir kari dostumuzla birlikteyiz. Kendileri Erzurum'da görev yapıyorlar. İsrafil Yılmaz hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Teşekkürler sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Allah'a ediklesin. Erzurum gerçekten güzel. Manevi atmosferiyle çok iyi. Çok güzel bir şehir. Kur'an'a müthiş bir ilgi var. Kur'an şehri adeta Erzurum. İsrafil Hocam. Bugün Kur'an Vadisi'nde sizinle güzel bir sohbet yapmak istiyoruz. Siz Kur'an nameleriyle ilk olarak kimin vesilesiyle tanıştınız İsrafil Hocam? Sayın Hocam, öncelikle bu Allah'ın kelamını bize aktaran başta Üstadımız Hazreti Peygamber, Ondan sonra sırasıyla silsile yoluyla ta bize kadar en son hafızlık hocam Erzurum üstadlarından müşir Yalçın hocamdan kıraatımı aldım. Erzurum'un tabi ki e, İstanbul'da yetişmiş alimlerden işte e, Kesik İsmail Hoca Efendi'den talim almış. Daha sonra Abdurrahman Gürses hocamdan e, aşara dersleri alarak Bizlere de bu kıraatı bir nebze aktarmış oldu. Evet. İşte bizler de haddimizce Erzurum'da bulunan gençlerimize, arkadaşlarımıza elimizden geldiğince bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Talim cihatinde. Evet. Kur'an-ı Kerim'i Kur evet. talim üzere okuması evet. değil mi? Müşir hocamızdan biraz bahsedelim. Nasıl bir hocaydı? Müşir hocam Kur'an'ı tam manasıyla öğrencisini aktaran bir yapıya sahipti. Ve onun şeyiyle halen bugün olmuş o kıraatı devam ve çalışıyoruz. Halen bugün talebeleri birçok yerde görev almış, görev yapmakta. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun ki bu şeyi bizlere aşılamışlar. İsmail Bayrı Hoca Efendi'den değil mi o eğitim alıyor, evet, kıraat eğitimini? Evet. İsmail Efendi Hazretleri'den. Ayakları kesik İsmail Efendi İsmail Efendi, İsmail Bayre'den. Evet. Insanlar, evet ondan eğitim alıyor. Talim derslerini ondan sonra alıyor. Da daha Erzuruk'ta. sonra daha sonra evet. Abdurrahman Gürses hocamızdan e, aşağı yukarı takrib dersler alıyor. Evet. Gönen Mehmet Efendi'den e, okuduğunu ifade ediyor. Dönemin en önde insanlarından evet. değil mi? Müstefid oluyor. E, onlardan e, bugün arkadaşlarından işte Mehmet Sevinç hocam e, Süleymaniye'den beraber, emekli evet. olan değil Ramazan mi? Ramazan Pakdil hoca efendi beraber onlarla görevi Al, tabii şey almışlar. Daha sonraki günlerde işte Fatih hocam da herhalde oradan almışlar. Evet. Ben öyle biliyorum. Evet, evet. Fatih şolak hocamız da öyle Evet, İsrafil hocam. Kur'an-ı Kerim, tabii hani makamla okunuyor. E, Kıraat-ı Aşere, Takrib, tayibe e, usulleriyle okunuyor. Bir de talim üzere okuma var değil mi? Evet. Zaman zaman biz e, özellikle küçük öğrenci kardeşlerimize okutuyoruz talim üzere okumaları. Talim üzere okumalar sadece kısa sureler için mi geçerli? Hayır. Diğer süreler geçer. Yani uzun sürelerde Baştan sona de, kadar evet, talim üzeri okunabilir tabi, değil mi? Okunabilir. Siz okudunuz mu hocam? E, biz e, okuduk tabii. O şekilde değil tabi. mi? Baştan sona kadar. E, bir yüzünden okutma vardı. Hı -hı. Bir de evet. ayrıca ezber olarak talim Hı -hı. şeklinde okutma vardı. Biz de onu okuduk. Evet. E, kısa süreler daha çok... Talim usulü Hı -hı. okunduğunu bilinir. Hı -hı. Yalnız e, tabii ki bizim okuduğumuz talim dediğimiz zaman tahkik aklımıza gelir. Ağır evet. okuyuş. Evet. Onun yanında da e, tertil Hızlı. biraz daha güzelleştirerek, Öyle mi? nameye vererek ee, okumaya evet. tertil üzere. Yani bizim e, mihrabiye dediğimiz evet. mihrapta okunan aşır usulü var ya bu tertil üzere okunur. O zaman bir örnek alalım hocam tertil üzere. Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Ragi. Bismillahi r-Rahmani وَٱسْقَ لِى فِى نَتَقَ funtihat aballahu hava qala lahum khazanatu وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَيْبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ Vallahamdu Lillahi Ladin cedqa na vaded ve arsen al arz ve Ne min ummin can ne haysen şa Sen وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Vaquz yabeyn them bilhak ve vaki la alhamdun Kuin wa ku illa alhamd lillahi Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Erzurum'dan bir şark köşesinden programımızı bugün yapıyoruz. İsrafil Yılmaz hocamız da kendileri Erzurum'un medarı iftiharı olan Müşir Hoca Efendi'nin talebesi. Ondan kıraat dersleri ve özellikle haszaten talim dersleri aldılar. Biraz önce de Zümer suresinin son ayetlerini talim üzere örnekli bir şekilde bize arz etmiş olduk. Aşrı şerif gibi ama daha bir harflere basarak... Daha bir hakkını vererek, daha bir sıfatlarına ve mahreçlerine dikkat ederek icra etti hocamız okumasını Allah razı olsun İsrâfîliyimiz hocam. Aleyim, sizlerden de. İsrâfîli hocam Erzurum'da e, görev yapıyorsunuz. Evet. E, camide mihrap göreviniz de var değil mi? Evet. Şuradan başlayalım istiyorum. Siz Kur'an-ı Kerim'in o enfes melodileriyle, nameleriyle ilk olarak ne zaman, nasıl ve kimin vesilesiyle tanıştınız diye. Tabii ki öncelikle biraz önce bahsettiğim gibi e, Müşir Hoca'ya borçluyum. Yani benim asıl hafızı Öyle. hocama borçluyum. İlk onunla mı tanıştık? Evet onunla He. tanıştık. Ee, Kaç yaşınızdayız hocam? Köy usulü tabii ki hocalarımızda okuduksa da evet. onlar bizleri bu işten biraz da uzaklaştırdılar. Diyorsunuz. Biz, e, biz ancak Kur'an'la e, Müşir Hocam'la tanıştık. Hakkıyla bize o diyorsunuz. Evet. Biraz Müşir Hocadan bahseder misiniz hocam? Nasıl bir hocaydı? Hocam, Onunla yaşadığınız, e, böyle unutamadığınız hatıralar vardır muhakkak. E, öncelikle çok samimi yaklaşırdı talebesine. Evet. O talebenin e, ne alacağını zaten kendisi tespit ediyor. Bu talebede bu iş var. Bu bu işi beceriler. Yetenek diyor. var. Hı -hı. Bunun altından kalkar ve sesiyle, sedasıyla bu bize yakışır. Kur'an'a yakışır. Peygamberin getirmiş olduğu Kur'an'a yakışır. Hazreti Diyor. Peygamber'e nasıl inmişse ha evet. o şekilde bu Kur'an'ı icra eder düşüncesiyle e, tabii ki bizleri de kendisine layık gördü. Bizleri bir üç yıl süre zarfında hafızlık yaptırdı. E, daha sonra kendi eliyle e, bizleri İmam Hatip Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Ortaokul evet. bölümüyle beraber. E, ta ki ee, okul bitene kadar bizimle beraber oldu. Daha sonra halen e, hocamızla bağlantımız kesildiği yok. Devam etmektedir. Her ne ee, kadar İzmit'te olsa, e, olsa da yine bizleri devam oraya almak ister evet. zaman zaman söyler. Biz de e, tabii e, şartlar gereği e, gereği burada yaşıyoruz. Evet. Siz de e, hizmetiniz. Ben soğuk olsa bile evet. insanımız sıcak. Kesinlikle. Böyle o şekilde devam ediyoruz. Bilmiyorum artık sizler de nasıl gördünüz, de nasıl evet. bugün sağ olsun Mayur Hocam sizleri bazı yerleri belki gezdirdiği, gezdirebildiği evet. kadar. Evet, Oralarda olsun. da belki insanlarla karşılaştırınız. Bizim Erzurum kısacası Kur'an eğitim yeri. Değil mi? Ee, yani İstanbul, bir çok hafız buradan evet, geçmiş değil Burada İstanbul'un e, şubesi diyelim. Zaten şu an bir kısmı da İstanbul'da evet, değil mi? O Hocaefendilerin evet, evet. hala hayattalar. E, eğitimlerine devam ediyorlar. Öyle tahmin ediyorum her Hocaefendi de olduğu gibi son nefeslerine kadar da o eğitimleri devam edecek. İnşallah. Çünkü ben dünyanın gülüm. en güzel eğitimi değil evet. mi hocam? Kur'an eğitimi. Kur'an'la meşgul olmak. Onu insanlara sevdirebilmek. Öğretebilmek. Doğru okutabilmek evet. değil mi? Dünyanın Aynen. en güzel uğraşısı yani bir manada. Siz İsrafil Hocam Erzurum'da muhtelif öğrencileriniz var. Talim dersi verdiniz değil mi? Evet. Fahri olarak arkadaşlara ders verdik. Gerek camimizde gerekse farklı yerlerde insanların istekleri doğrultusunda öğrencilerimizin daha doğrusu gençlerimizin veya yaşlarımız fark etmiyor. Yaş grubu yok bizim. Yaş ayrımınız yok. Yok. İsteyen herkes Ta küçük çocuktan başlıyoruz ta e, 50, 60, 70 yaşındaki şu anda talebelerimiz mevcut. Evet. Okutuyoruz. Bu hızlı bir şekilde hareketli bir yaşantı devam ediyor. Bu edelim. hizmet yürüsün diye. Evet. Kur'an eğitimi verilsin düşüncesiyle vaktimiz müsait olmasa bile onun için vaktimiz var. Evet. Onu kısıtlayamayız. Uykumuzdan. Çünkü bizim görevimiz Kur'an eğitimi. Biz aldığımız eğitimi de aynı şekilde aktarmak Siz böyle aktarmak aldınız. Onu aktarmakla zor, göreviz. Değil mi hocam? Peki hocam, görünüşte talim üzere okumak zor gibi görünüyor. Katılıyor musunuz hocam? Zor. Zor. zor, zor. Ne kadar eğitim almak gerekiyor talim üzere okumak için Kur'an-ı Kerim'i? Şimdi... Ben şu anda tabii ki önceden aldığım dersler doğrultusunda hocamız derdi ki bir öğrenci altay ay bir hoca efendinin yanında kalacak. Evet. Ondan sonra diyecek ki ben o hoca efendiden okudum. Yoksa o hoca efendiye yazık eder. Yani onun vermiş olduğu bilgileri farklı şeyde ortaya çıkarmış olur ki o da hoca efendinin almış olduğu Kur'ata hakaret tir. Bir hoca hocamız Allah rahmet eylesin böyle tasarruf okuturken evet. arkadaşlardan birisi bir şekilde tabi Kur'anı düz bir şekilde okumuş, kendi üslubunca okumuş. Evet, kendi bildiği gibi. Kendi bildiği gibi okumuş, hoca efendiye dönmüş. Hocam olmadı mı demiş. Yani böyle okusam olmaz mı deyince hoca efendi diyor ki. Tabi bu dediğimiz üstad da aynı şekilde aşere takrip hocalarından Allah rahmet eylesin, akamı cennet olsun, rahmetlik oldu. Abdülhamit hocamız vardı. Erzurum'da. O, evet Erzurum'da. Evet. Bu e, diyor ki evladım diyor yani bu ifadeyi söylenince öğrenci evladım diyor e, Kur'an bozulmadı da ben bozuldum. Onun için bunun hakkını vermek lazım. Bir de yerinden almak lazım. Kur'an'ı yani. doğru yerden almak lazım. Evet. Doğru bilgiden, doğru doğru ağızdan, maharici e, tam yerinde, hurufatı tam yerinde olan bir hoca efendiden bu dersi almak daha evet. iyidir. En azından Allah kelamına e, zarar vermemiş oluruz. Evet. Çünkü biz yaptığımız şeylerle de zarar vermiş olabiliyoruz. Allah muhafaza değil mi? Evet. Mâne abuz Manaya, Hele hele namazlı evet. olursa. Değil, harfin, bir, harfin bir harf yerine geçmesiyle evet. mananın değişeceği söz konusu. Evet. Bu şekilde de namazın gitme söz konusu. Evet. Bir de talim üzere okumak zor dedik yani. Hocanız müşir hoca okuturken mesela en küçük hatada hemen müdahil oluyordu değil mi? Aynen öyle. Çünkü müdahil. o olmayan şeye oldu denilemez. Helele Kur'ansa değil mi? Aynı şeyleri şu anda biz yaşıyoruz. Ben yaptırıyorum. Çocuklar olsun, gençler olsun, yaşlılar olsun. Yani bakıyorsun şey yapıyorlar. Acaba biz okuduk bu olmadı mı? Tabii ki tam manasıyla harfi yerine otutturana kadar ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Sabırla söyleyeceğiz. Sabırla söyleyeceğiz. Olacak Çıkış makracını yerine koyacağız. Yani harf nereden çıkıyorsa aynen o şekilde telaffuz ettirmeye çalışacağız inşallah. Evet. Bizim görevimiz bu ve bunu hakkıyla e, icra etmemiz lazım. İnsanlarda öğrenmeye karşı bir iştiyak var mı hocam? Görüyor musunuz bunu? E, olan çok. Değil Tabii Olan çok. Diyor ki, İstiyor. Ben, de ben hocam bu Kur'an'ı bu, Kur bu şekilde okuyayım. Hatta bugün gittiğim derste talebelerimizden birisi, "Hocam bize bu makamdesini bir ezan okur musun?" Veya işte bir Kur'an işte Hicaz makamında veya işte Hüseyini makamında evet. veya buna benzer işte Rast, Uşşak makamında. Evet. İşte bizler de bunları öğrenelim. Bunlardan işte en azından hiç olmazsa biz de mevlüt okuyalım. Veya Kur'an okuyalım, düzgün Kur'an okuyalım diyen e, tabi talebelerimiz de çok. Bir gayret var yani, var. teveccüh var. var. Zor, ya bu iş zor, ben bunu yapamam demiyor yani insanlar girince. Biraz da ortam istiyor. Evet. Yani e, her şeyde bir ortam olması lazım. Bir de hocanın yapamazsın dememesi lazım. Evet. Olacak inşallah evet. diye gayret Tabii. değil mi ortaya Tabii. koyması lazım. E, bir de hocam küçük yaşlarda öğretilmesi çok önemli Kur'an-ı Kerim'in. E Tabii dil biraz daha çevirmesi kolay oluyor. Değil mi? Harfleri telaffuz etmesi, tabi, telaffuz ayının etmesi, çıkart çıkması. Harfin çıkışını evet. bir söylediğini en azından algılayabiliyor. Evet. Yaşlı biraz aşı geç geçen insanların artık, artık algılaması zor oluyor. Zor oluyor ve düzeltemiyor Zaten, değil evet, mi? Evet. Ayın harfi A gibi söyleniyor. Evet. Yani orada bir hakkı var yani marifin çıkmıyor. Tabii hata yapmış oluyor ona bence. Onun için en azından hani yeni nesil anne babalara diyelim ki hocam tavsiye edelim çocuklarınıza. Henüz daha atalarımızın dediği gibi ağaç yaşıken eğilir ya. Evet. Küçükten Kur'an eğitimine yönlendirin çocuklarınızı. Dediğiniz gibi az önce doğru kişilere yönlendirmek lazım. Doğru bilenlere, doğru okuyanlara, güzel okuyanlara yönlendirmek lazım. Sevdirenlere yönlendirmek evet, lazım bir de aynen, değil mi hocam? Ya Rabbim bu hizmetlerde, Kur'an hizmetinde bizlere azim ve sabır versin. Aynen inşallah. Hocam. bu vesileyle çevremizdeki gençlerimizi, çocuklarımızı Kur'an'la buluştururuz. Peygamberin sünnetiyle buluştururuz. Evet. Amacımız nedir? Kur'an'ı sevdirmek evet. olmalı. Evet. Amacımız peygamberin sünnetini Onlara aktarabilmeli. Tabii herkesin kendi dalında, kendi branşında bir takım şeyler aktarmak olabilir. Ama bizim branşımız gereği, bizim Kur'an eğitimini vermemiz, evet. ve Kur'anla hesap olmamız gerekmektedir değerli kardeşim Hep mutlu oluyor musunuz, mutlu İsrail oluyor, hocam? Evet. Doğru yerdeyim, doğru uğraşın içerisindeyim diye. Mutlu doğru karar vermişsiniz diyorum her Elhamdülillah zaman. Elhamdülillah diyorsunuz değil çok, mi hocam? Çok e, mukaddes bir görev. Evet. Çok en güzel kutsal bir görev. En güzel görev. peygamberin varisisin. E, bu görevi icra ediyorsun. Ve bu konuda da aynı şekilde bir çocuk yetiştiriyorsun. Bir ağaç dikmiş oluyorsun. Ben bir çocuğu bir ağaç dikmeye benzetiyorum. Evet. Bir ağaç nasıl böyle e, dikilir de e, dal verir, işte meyve verirse Çiçekler bir çocuğunla olur değil aynı mi? o şekilde. E, ben. E, Özene dal, bezene değil evet. mi? güzel yetişsin. Dalları, çiçekleri, meyveleri, da, yaprakları güzel olsun. Evet. Ee, düşüncesiyle, itinayla e, çocuğu eğitme. Ve sizi zannediyorum en çok mutlu eden dersler de küçük çocukların dersleridir değil evet, mi hocam? Evet. Aynen. Kaç yaşında mesela en küçük talebeniz? Şu anda bizim eğitim verdiğimiz çocuklarda tabi seviye olarak e, daha ortaokul seviyesinde. Evet lise seviyesinde olanlar var. Üniversite seviyesinde olanlar var. Evet. Ama en küçüğü e, ortaokul, ilkokul son sınıfta olanlar var. Yani dördüncü sınıfta olanlar var. E, Bunlardan böyle... böyle... E, kabiliyetli olanlar var tabii. Keşfediyorsunuz. Hakkak, hemen tabii. evladım devam et. ediyoruz. Evet. Hatta arkadaşlarımıza böyle e, hafızlık yaptıran Hı -hı. hoca arkadaşlarımıza da işte bu talebe gelecekte Va iyi... Gelecek vaat e, ediyor. Vaat ediyor. Elinden tutalım. Elinden tutalım. Çok Bunu güzel. bir yerlere getirelim. Okuyuşuyla, oturuşuyla, adabıyla, terbiyesiyle her konuda e, bu çocuk buraya yakışır. Diyorsunuz. Diyoruz. Onlar da hay hay hocam deyip hemen sahipleniyorlar evet. değil mi? Ne güzel yani bir insan yetiştirmek. Hele hele yaşayan bir Kur'an prototipi ortaya koymak değil mi hocam? Ne kadar güzel. Temennimiz Yüce Kur'an'ı Allah'ın bize lütfetmiş olduğu Allah kelamını gelecek nesillere aktarmak. Evet. Yani bu bayrağı şu an biz bu taşıyoruz ama gelecek nesillerde bizim talebelerimiz Eserimiz olsun. Eserimiz olsun. Kıyamete kadar e, bu çalışmalar, bu öğrenmeler, öğretmeler devam etsin diyorsunuz. Güzel bir temenni hocam. Biz de eyvallah diyoruz bu güzel temenniye. Evet, değerli Burçefeğim dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya Nebi Selam Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi Ya Nabi selam aleyke Ya selam aleyke Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi Değerli Burç Efendim dinleyicileri, Erzurum'dan yapmış olduğumuz yayınımıza devam ediyoruz. Kur'an Vadisi'ne devam ediyoruz. Bugünkü misafirimiz İsrafil Yılmaz hocamız. Başta da talim üzere okuma örnekleri sundu bize. İsrafil hocam, Erzurum'da talim üzerine okumalar bayağı yaygın değil mi? Biraz ondan evet. bahsetseniz. Şimdi son zamanlarda şöyle ifade edeyim, Kur'an eğitimi biraz daha yaygınlaştı. Herkes, her arkadaşımız kendi çapında bir grup oluşturdu. Şu anda faaliyet gösteriyorlar. Bizim de yaklaşık 5-6, daha doğrusu 10 yıldır Erzurum'da Fatihullah Çollak Hoca Efendi'nin başlatmış olduğu hafta sonları, cumartesi günleri bir talim dersi, Kur'an eğitimi verilen bir yeri var evet. şu anda mevcut. O yerde haftada bir gün Fakülten hocalarımızdan Ali Yılmaz Hoca, Mehmet Dağ Hoca, Zeki Yıldırım Hoca, aynı zamanda Abdülmecit Hocamız nezdinde bu eğitimler veriliyor. Talim dersi, aynı zamanda ezber dinleme, burada tasvuruf aynı zamanda verdiler eğitim merkezlerinde. O hocalarımız şu anda faaliyet gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onların vesilesiyle bizler de gidiyoruz. Haftada bir hem arkadaşlarla bir araya geliyoruz hem de orada Kur'an eğitimini alıyoruz. Evet. Bunun haricinde başka arkadaşlarımız tabi aşara takip okudan hoca arkadaşlarımız var. Eğitim merkezinde görev yapıp da fahri olarak başka yerlerde bu hizmeti, Kur'an hizmetini devam ettiren hoca arkadaşlarımız var. Yani. Çok güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde bu Kur'an öğretimi evet, usulüne bir uygun bir şekilde devam ediyor diyorsunuz. Evet. Sizin hocam e, duydum ki yarışmalarda dereceleriniz var. Siz tevazunuz gereği bundan bahsetmiyorsunuz ama biz gene de söyleyelim. Dinleyicilerimiz duymuş olsunlar. Muhtelif yarışmalarda, Erzurum çapında Türkiye çapında olsun Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dereceleriniz var. Bunu da e, dinleyicilerimize söylemiş olalım. Evet hocam ee, talim üzerine okuma örnekleri ee, biraz daha dinleyelim sizden olur mu? İnşallah. Buyurun efendim. <Gülüyor> Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَالَّذِينَ مَعَهُ قَادَةٌ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِن مَّتَّ أَوْ قُتِلْتَ فَقَلْبُكَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ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 Bismillahirrahmanirrahim, r-Rahmani r Mubin. İnna kunna muziyib, fiha ifraru kullu amrin hakîb. Rabbis semawati vel ardu ve ma beyne huma hocam Allah razı olsun size bu okuyuşunuz bu üstadların okuyuşlarını hatırlatıyor hakikaten Gürses hocanın özellikle yani hocanızın o ekolden geldiğini hocam sezdiriyorsunuz okuyuşunuzla maşallah Aynen. en çok kimin okuyuşunu dinlediniz hocam bugüne kadar hocanızın dışında Aslında bakarsam, kimi dinlemeyi seversiniz yani Arap Arapkari'lerde dahil üstadım Aslına bakarsan kimseyi pek dinlemem. Kendi öz be öz kendi şeyimdir. Evet. Kendime bir ekol oluşturdum, bir yol oluşturdum. O yolla devam etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bir yerlerden tabii ki şey yapma da vardır. Bunu öyle ifade ederler. Biz ama kendi şeyimizle kendimize bir yol çizdik. İşte burası... Kur'an'ın akışı esnasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, haddimizce. Tabi Kur'an mucizdir. Bizler karşısında aciz olarak evet. inşallah Yüce Rabbim katında makbul olur düşünüyoruz. İnşallah hocam. Evet talim üzere okumalara tabi e, doyum olmuyor. Bir de kısa sureleri dinleyelim mi hocam? Talim üzere. Olur efendim. Fil suresinden itibaren. Allah أكبر. Ağız belli min Şeytan Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fim Alam yaj'al kaydahum fi tadlil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 Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraysh, lila fi him rihla teshita Fahaza albayt illazhi at'amahum min ju'in wa âmanahum wa âmanahum min khawf بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم Vala ya'vzu ala ta'amil miskine Fagyilun li'l-musallin Al-lazine hüm an Al-lazine hüm yura'un ve yemna'un al-ma'un Allah'u Mâni'r-rahîm İnne'l-ardeyn kelkemsar Fonsa rabbika <Sessizlik> Nşanı ancak Allah'ı أكبر. Bismillahi r a'budun wala antum a bi dun ma a'budu lekum mani rrahim iza nasrullahi wal fath la ra'aytan والجء فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان تواب الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim Tabbat rahmani r-Rahim. Tabet yada abi lahbin ve tib. Ma'ouna onu malı emmen kansam bi hablum Allah'u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul Hüve Allah'u Ehand Allah'u Samed Lam يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Kul e'ûzu bi rabbil falaq min şerri ve ve سفاثات في العقد ومن شذ حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Qul ağuz bi Rabbı Kıranlars, allediye vesvese Evet İsrafil Hocam Allah razı olsun Fil Suresinden Nas'a kadar kısa sureleri de talim üzere okudunuz Allah razı olsun çok da güzel oldu Hakikaten okuyuşunuz çok güzel doymak mümkün değil Allah razı olsun ee, Ama her programın sonu olduğu gibi hocam bu programın da sonuna geldik. Kur'an Vadisi burada sona eriyor. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizi, teşekkür bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için güzel Erzurum'da. Allah razı olsun. Dadaşlar yarında, Bu şark köşesinde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz Abi, hocam. Cümlemizde. Çok sağ olun efendim. Evet değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi'nin daha sonuna geldik. Bir sonraki Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.